Değerli izleyicilerimiz hayırlı akşamlar. Doğru bakış, doğru tercih, söz hakkı programımıza hoş geldiniz. Her hafta stüdyo konuğumuz Efendimiz'dir. İnşallah burada onu ağırlayacağız. Sizden, siz değerli izleyicilerimizden sorularınız, sorunlarınız varsa internet üzerinden bize gönderebilirsiniz. Ayrıca hafta içi bize sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Burada Efendimiz'e soracağız inşallah. Allah bizden razı olsun. Elhamdülillahi rabbil Alemin Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a aittir. Övgiye bir tek layık olan Allah'tır. Övme hakkı olan da Allah'tır. Sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan Allah'tır. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa övgüye layık olan odur. Allah bizi övgüsüne layık ettiği kullarından eylesin inşallah. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehlibeytinin Beyti'nin ve eshabının üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'e tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Öncelikle Efendimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız inşallah? Hamdolsun. Biz de iyisiniz. Hamdolsun biz deyiz inşallah. Efendim ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Diğer TV'yi açmamızdaki gayemiz nedir? Hedefimiz nedir? Allahu infrared... <monastery> biallahi min shaitan rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu ve sallamu alaika ya sadelevarin ve lahirin ve ila jami alambiayi ve almersalim ve ila jami alayi. Önce yaratılışın gayesini, hayatın gayesini biraz izah etmeye çalışayım. Eğer Allah bizi yaratıp dünyaya göndermişse mutlaka üzerimizde bir muradi vardır. Neydi muradi? Kamil insan olmak, Hazreti insan olmak, ebedi hayatımızı kazanmak, Allah'a dost olmak, yeryüzünde Allah'a halife olmak, Allah'a ayna olmak, Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterip Allah'ın sevgisine layık olmak dolayısıyla kamil manada mümin olmak, iman etmiş olmak hayatı yaşarken bir insana düşen hesabı böyle yapmasıdır nasıl yaparım da Allah'ın rızasını kazanırım Allah'ın sevgisini kazanırım ebedi hayatımı kazanırım deyip bununla dertlenmesi gerekir çabasının gayretinin de böyle olması gerekir elbette ki bizim de Derdimiz Allah'ın rızasını kazanmaktır, ebedi hayatı kazanmaktır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam nasıl yapmışsa, hayatı nasıl yaşamışsa, Allah'ın vahyini taşırken nasıl tebliğ etmişse, Allah'a nasıl davet etmişse, bizim de öyle yapmaya çalışmamız gerekir. Böyle kendi kendimize yol üretmememiz gerekir. Bunun için de her türlü aracı kullanmamız gerekir. Allah ayeti kerimede Allah sana bu vahyi ulaşabildiğin, ulaştırabildiğin her yere ulaştırasın diye vahy diyoruz buyurmuştu. Bütün müminler bu vahyi taşımakla sorumludur, yükümlüdür. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes peygamberine tabi olmak zorundadır, tabi olmalıdır. Yoksa söylediği söz havada kalmış olur. Ameli eğer onu tasdik etmiyor, desteklemiyorsa bu durumda o sadece bir laftan ibaret kalmış olur. Ondan istifade etmez. Ondan faydalanmaz. Ne burada ayet-i iman etmeyenler veya imanlarından bir fayda görmeyenler cehenneme gidenlerdir. İmanımızdan fayda görmek istiyorsak İmanımızın bizi harekete geçirmesi gerekir. Allah yolunda yürütmesi gerekir. Resulünün yolunda yürütmesi gerekir. O nasıl yürümüşse. Allah ayet-i kerimede ben ve meleklerim Allah ve melekleri nebisine peygamberine selat ederler. Selam ederler. Ey iman edenler siz de ona selat edin, selam edin. Tam bir teslimiyetle buyurdu. Tam bir teslimiyetle ne demek? O'nun yaptığı gibi, O'nun istediği gibi yapın. O'na tabi olurken, O'nun getirdiği vahyi taşırken, O nasıl yapmışsa O'na teslim olmuş olarak yapın. Kendi ilminize göre, bilginize göre, aklınıza göre yol üretmeyin. O nasıl yapmışsa siz de öyle tabi olup, Tam bir teslimiyetle gerekeni yapın. Bakacağız Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam nasıl davet etmiştir? Bizim de o çizginin dışına çıkmadan bütün araçları kullanıp davet etmemiz lazım. Allah'ın vahyini tebliğ etmiştir, vahyine davet etmiştir. Şu anda kullanılabilecek hangi araçlar varsa hepsini kullanmak gerekiyor. Yarın başka araçlar çıkar, onları da kullanmak gerekiyor. Amacımız Allah'ın vahyini ulaşabildiğimiz her yere ulaştırmaktır. Bununla beraber Allah ayet kerimede Hz. Musa'ya buyuruyordu. Evlerinizden bir kısmını, evinizin bir kısmını kıblegâh edinin, kıble edinin. Yani Allah'a döndüren, çeviren yerler edinin. Evimizin kıble olabilmesi için orada Allah'ın zikrinin olması gerekir. Allah'ın vahyinin okunması gerekir. Peygamberin hayatının okunması gerekir. Hadislerinin okunması gerekir. Sünnetinin öğretilmesi gerekir. Allah'a davet edilmesi gerekir. İnsan tek başına, kendi kendine sürekli bunu yapamayabilir. Ama bir araçla bunu yapması mümkündür. Buna vesile olabilmek için diğer televizyonu açmaya karar verdik. Elbette ki bu bir anlık bir e, istek ya da şöyle yapalım demek değildir. Her şey bir hesapla yapılır, bir hesapla yapılmış. Biri kendi evinde diğer televizyonu açtığında gönlü Allah'a dönsün diye, evi kıblegah olsun diye, dinlerken Allah'ın ayetlerini dinlesin. Rabbi ondan ne istiyor? Nasıl yapmasını istiyor? Nasıl düşünmesini istiyor? Nasıl konuşmasını istiyor? Bunu anlasın. Peygamberi nasıl yapmış? Hayatı nasıl yaşanmış? Bize nasihatleri ne, nelerdir? Bize neyi tavsiye etmiş? Onu öğrenmelidir, öğrenmesi lazım bununla beraber ona tabi olanların halleri nasıldı? Onlar neler söylemişler, neler yapmışlar? O öğrenilsin diye televizyonu açmayı düşündük, karar verdik. Hep beraber onu Allah'ın izniyle, Allah ikram ettiği açtık. Televizyonumuz sadece böyle bir televizyon değil, onu bir medrese olarak görmek gerekiyor. Onu evlerimizi kıblegah yapacak, yapan bir araç olarak görmek gerekir. Eğer böyle bakarsak göreceğiz ki televizyon, diğer televizyonumuz bizim için medrese olmuştur, bizim için kıblegah olmuştur, evimizi kıblegaha çevirmiştir, döndürmüştür. Onunla beraber gönlümüz Allah'a dönmüş, Allah'ın ayetleri öğrenilmiş olur. Resulü'nü tanımış oluruz, hayatını anlamış oluruz. Bununla beraber elbette ki sadece bu, bu kadar değildir. Allah için ne yapılması gerekiyorsa, nasıl yaşanması gerekiyorsa inşallah e, kardeşlerimiz izledikçe e, televizyonumuzdan bunu daha doğrusu bedreselimizden bunu öğrenecekler, anlayacaklar. Her açtıklarında onları Allah'a döndürecek gönülleri Allah ile beraber olacak. Her gün biraz daha hem ilimleri artacak. Rablerini biraz daha tanıyacaklar. Bunun için tefsir sohbetlerimiz vardır. Tefsirül Kur'an, Hikmetül Beyan. Kur'an baştan sona tefsir edilmiş. Haftada bir gün tefsir sohbeti var. Haftada bir gün El Esmaul Husna dersleri vardır. Allah'ın 99 ismi Kur'an'a göre, Kur'an nüzul sırasına göre e, anlatmışız. <gülüyor> Esmayı dinledikçe <gülüyor> Rablerini bir daha tanıyacaklar, biraz daha tanıyacaklar. Dolayısıyla marifetleri, marifetullahları biraz daha artacak ve biraz daha Rablerini sevecekler. Hep beraber seveceğiz. Buna beraber sohbetler var, diğer konular anlatılıyor. Aşk, aşık, maşuk var, iman anlatılıyor. Allah'a nasıl aşık olmak gerekir? Neden Allah'a aşık olmak gerekir? Nasıl Allah'a aşık olunur? Onu anlatmaya çalışmışız. Bununla beraber bir de iman, İslam, ihsan sohbetleri vardır. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman. Resullere iman, ahirete iman, kadere iman nasıl olmalıdır izah edilmiş. İslam'ın şartları anlatılmış, namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şahadet. Bununla beraber bir de ihsan anlatılmış ki o da Allah'ın huzurunda nasıl durmamız gerekir, Allah'ın huzurunda olduğumuzu nasıl tatmamız gerekir. Aynı zamanda her gün bir cüz Kur'an veriliyor Arapça ve Türkçe. İnşallah bundan sonra bir de e, Kürtçe verme çalışmalarımız vardır. Onu da yapacağız inşallah. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri vardır. E, Allah nasip ederse ne kadar hadisi varsa hepsini böyle tek tek peş peşe vereceğiz. E, Resulullah Efendimiz'den ümmetine nasihatler 25 hadis diye yazıyor. E, yayındadır şu anda. Birinci bölüm, ikinci bölüm, şu anda üçüncü bölümü arkadaşlar vermeye başladılar. Bu böyle devam edecek. Dört, beş, elli, yüz artık bütün hadisler öğrenilinceye kadar, anlatılıncaya kadar devam edecek inşallah. Tek kelimeyle evet, televizyondan öte medrese, mescit, dergah Eğer anlatanlar anlattığını yaşamıyorsa Allah oradan kullarına herhangi bir nimeti ikram etmez. O anlatılandan imanı yaratmaz. Eğer iman etmiş biri anlatırsa Nasıl iman etmiş, ne kadar iman etmişse Allah onun anlatmasından o kadar ikram eder. Mesela biri Allah'ı sevelim dese, Allah'ı sevmek lazım dese, Allah'ı sevmiyorsa onun bu sözünden e, o muhabbet meydana gelmez. Allah muhabbeti onun sözünden yarat yaratmaz. Neden? Çünkü kendisi e, yalan söylüyordur. Söylediğini Gönlü tasdik etmiyordur. Ameli tasdik etmiyordur. Ama biri Allah'ı seviyorsa, hep beraber Allah'ı sevmek lazım dediğinde, Allah o gönülden, o sözden, o kelamdan, o muhabbeti yaratır. İnşallah televizyonumuzun böyle bir özelliği vardır. Fark olarak bu en öndeki farkıdır. Dinleyenler inşallah bunu görecek ve anlayacak. Allah'ın oradan, o sohbetlerden, Hepsinden bu muhabbeti nasıl ikram ettiğini yaşayacak ve tatacak ve bunu ikrar edip söyleyecek. Elbette ki sadece bu kadar değil. Televizyonumuz daha yeni 7 ay oldu. Bundan sonra Allah için neler yapılabilir, nasıl yapılabilir, nasıl yapmak lazım? Hayata bakarken nasıl düşünmek lazım, nasıl konuşmak lazım, nasıl yaşamak lazım? Allah için neler yapmak lazım ki kazanmış olalım. Rabbimizin rızasını kazanmış olalım. Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşmiş olsun. Allah'ın bize e, kulun demesi için neler yapmamız lazım? Onu da anlatacağız. Hep beraber öğreneceğiz. Onun için haftada iki günde e, canlı yayın olsun dedik. Sorusu olanlar arasınlar, sorsunlar hep beraber sorulara cevap verelim hep beraber anlamaya çalışalım dedik İnşallah bu böyle devam eder çalışmalar e, zaman ilerledikçe e, daha güzel şeyler yapacağız hep beraber kazanmaya çalışacağız tek bir hedefimiz vardır Allah'ın rızası Rabbimizi bilmek Rabbimizi tanımak Rabbimizin bizden ne istediğini anlayıp gereğini yapmak Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diye Çabal gayreti sarf edip hayatı yaşamak. Yaşamak ve yaşatmak. Bu kadar olsun. Evet buyurun. İnşallah bu vesileyle Allah bizlere kulun der. İnşallah. Senin bir de Askıda Ekmek projesi vardı. Evet. Ee, bu proje neden ihtiyaç duyuldu? Evet. Buyurun efendim. Evet. Ee, proje Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurdu. Bu sadece laftan ibaret kalmamalıdır. Eğer komşumuzun aç olduğunu biliyorsak, tok yatıyorsak bizim kendi imanımızdan endişe etmemiz gerekir. Bir sorun var. Hiç kimse ben hiçbir şey yapamıyorum dememelidir. Ne yapabilirim demelidir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cebrail bana komşu hakkını o kadar anlattı ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak sanettim. Sahabe soruyor Ya Rasulallah komşu ne kadar yakın? Yakın komşu hangisi uzak komşu hangisi? Buyurdu ki 40 eve kadar olan evler yakın komşu 40 evden sonrakiler de uzak komşudur. Yani bir beldede bulunanların hepsi komşudur. 40 evde kadar olanlar yakın komşu, 40'tan sonrakiler de uzak komşudur. Bu durumda yaşadığımız beldede eğer biri aç olarak yatıyorsa biz de bunun hesabını yapıp bununla dertlenmiyorsak imanımızda bir sorun var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden değildir dedi çünkü. Bu e, hadise muhatap olmamak için bizden değildir. Kelabına muhatap olmamak için Resulullah Efendimiz'den olmak için yapmamız gerekeni araştırmaya çalışırken ne yapabiliriz derken hayatımızı yaşarken her anda her zaman bizim için bir tek ölçü vardır. O da Retullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah Neyi buyurmuş? Resulullah Efendimiz nasıl yapmıştır? Ona bakıyoruz, ona bakacağız. Baktığımızda Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Mescidi Nebevi'de Askıda hurma projesini uygulamış Sahabe e, bahçesi olanlar, hurma bahçeleri olanlar oraya getirip e, sütuna bir e, salkım kurma asıyor. ihtiyaçları olan oradan alıyor. Aynı zamanda Eshab-ı Sufe de oradan yiyor. O azalınca başka bir sahabe getirip oraya kurmayı asıyor. Askıda kurma. Bu hep böyle olmuştur. E, kıtlık zamanları hariç olmayınca o ayrı şey ama olduğunda hep böyle yapılmıştır. Biz de e, tabii ki Herhangi bir hizmeti yaparken, Resulullah Efendimiz'e uyarken o anda, o beldede yapılması gerekeni yapmaya çalışmak gerekiyor. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam burada olsaydı nasıl yapardı deyip öyle baktık. Askıda Ekmek projesinin uylanması gerektiğine karar verdik. Bunu yaparken biri fırına gittiğinde herhangi bir fırına gittiğinde bu projenin uygulandığı bir fırına zaten şu anda Diyarbakır'da yaklaşık e, 200'den fazla fırında uygulanıyor. Bütün ilçelerinde uygulanıyor. E, başlangıç olarak Diyarbakır'dan başladık. Sonra diğer illerle bu proje devam ediyor. E, Urfa'da, Bingöl'de, Adana'da Kocaeli'de, İstanbul'da devam ediyor, Artvin'de devam ediyor. Diğer illerdeki çalışmalar devam ediyor. Bu saydığım illeride şu anda uygulanıyor. Diğer illerdeki çalışmalar da devam ediyor. Bütün Türkiye'nin hepsinde inşallah bu projeyi uygulayacağız. Ekmek almaya giden veya Askıya ekmek asmak isteyen biri gider, fırla ekme e ekmeğin parasını öder. Sonra ihtiyaç sahipleri gidip askıdan bana 2 ekmek, 3 ekmek, 5 ekmek e ver der. Parası ödenmiş ekmektir bu. Uygulamayı yaparken hep beraber gördük ki 100 tane ekmek askıya asılmışsa en fazla giden ekmek 60-70 ekmektir. Sürekli askıda fazla ekmek vardır. Belki bundan daha büyük bir sevap düşünülemez, aç insanı doyurmuş olursun, ekmeğe muhtaç insanı doyurmuş oluyorsun. Arkadaşlar bir tespit yapmaya çalıştılar, günlük 10 bin ekmekten fazla askıya asılıyor ve gidiyor. Günlük. Artık bu proje büyüdükçe hesabı ona göre yapmak gerekiyor. Bunu yaparken aynı zamanda bütün ee, şehir halkını da bu sorumluluktan kurtarmış oluyoruz. Farzı kifaya olduğu için, biri onu doyurduk, onları doyurduğunda diğerlerinden de o farz kalkmış oluyor. Resulullah Efendimiz'in sözü onlar için de yerine gelmiş oluyor. Doğruldu yani. Bunu yapanlar önce aç bir insana ekmek verdiğini bilmelidir. Onun duasını aldığını bilmelidir. Eğer kendisi tok yatabiliyorsa, verebildiği halde veremiyorsa imanının hesabını yapmalıdır. İmanını hesaba çekmelidir ki Allah'a ve Resulüne ne kadar iman etmiştir. Allah'ın vahyettiğine, Resulünün söylediğine ne kadar iman etmiş, ne kadar Resulüne tabi olmuştur. Buna bakmalıdır. Mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Ebu Zer'e söylüyor, ya Ebu Azer çorba pişirirken bir tas da komşuna ver. Eğer bunu verecek gücün yoksa, çorba azsa, suyunu fazla kat, bir tas su fazla kat ama komşuna da bir tas o çorbadan ver, buyurmuş. İnşallah bundan sonra Ramazan ayına yakın bir de Aslı'da yemek projesini düşünüyoruz. Bu Böyle e, her lokantada e, iftar olsun, olabilsin. Bir de ekmeği almaya giden ihtiyaç sahipleri e, sadaka istemiyor oradan. Onun hakkı olan, onun için bırakmış, bırakılmış olan ekmeği alıyor. Boyun bükmeden, dilenir gibi, evet, dilenir gibi e, istemeden şu benim ekmeği ver diyebilsin. Kimin verdiğini de bilmiyor. Dolayısıyla e, duası bütün o askıya ekmek asanlara olmuş olur. Duayı yaparken. İnşallah bu böyle devam eder. E, hiç kimse aç kalmaz. Tokun acın aç, e, halinden haberi yoktur. Ama gerçekten aç insanlar vardır. Bununla beraber Binlerce e, bu hacir kardeşimiz buraya iltica etmiştir. Ekmeğe muhtaç. Görüyoruz onları. E, bir kısmı e, elinde olmadan e, yapacağı başka bir şey olmadığı için dilenmek zorunda kalıyor. Eve ekmek götüremiyor. Bir anayı, bir babayı düşünün ki çocuğuna ekmek veremiyor. Bununla beraber bu e, esyal sahiplerini tespit etmek için araştırma yaptığımızda kardeşlerimiz de şahit oldular gerçekten ekmeğe muhtaç. ekmek alamıyor, evine ekmek götüremiyor. Arkadaşlar onları görünce söylediler iki üç gün yemek yemedik, sofranın başına oturunca yemek yemedik. E, Tabi bu sadece e, ekmekle. Sınırlı değildir. Aynı zamanda gıda yardımı da yapmaya çalışıyoruz. Onları buraya daha önce buradan dağıtmaya çalıştık önce şimdi evlere gidip kontrol edip öyle dağıtıyoruz. Dağıtacağız inşallah. Dağıtmaya devam edeceğiz öyle. Dağıtırken yardım ederken karşımızdakini kendimize minnettarmış gibi ona bir şey hissettirmek bütünüyle yanlıştır. O yaptığımız iyiliği boşa çıkarmış olur. İyiliği yaparken, infakı yaparken, yardımı yaparken aynı zamanda bir de ne diyoruz? Biz onlara minnettarız. Biz dünyalık bir şey onlara verip onları dünyalık sıkıntısını gidermeye çalışırken o dünyalık olarak onlara verdiklerimiz bizim için ebedi hayatın nimetleri oluyor. Ebedi hayatta cennet oluyor. Allah'ın rızası oluyor. Allah'ın muhabbeti oluyor. Bizim kazandığımız onların kazandığıyla ölçülmüyor. Onlar dünyevi bir e, nimet kazanmışlardır. Biz onlarla beraber onların sayesinde vesilesiyle ebedi nimeti kazanmışız. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz onlara minnettarız. Yoksa ben verdim, ben ikram ettim, ben yardım ettim dersek bu durumda karşılığını Allah'tan değil, karşımızdakinden beklemiş oluruz. Allah sana ikram etmiş, zenginin malında fakirin hakkı vardır buyurdu Allah. Sen onun hakkını ona teslim ediyorsun. Hakkını teslim ederken Allah sana kat kat hem dünyalık hem e, ahiretlik nimetleri ihsan eder, ikram eder. Doğru bakıp doğru anlamak gerekiyor çünkü. Evet. Efendim dilerseniz birkaç mesajla devam edelim. Gerçi mesajlar çoktur. Evet. E, Aynur Kara İstanbul'dan göndermiş. E, Soru ve sorunlar programının yayın tarih ve gün saatlerini sormuş. Ee, soru, sorunlar ve cevaplar programımız her cumartesi saat 22'dedir. Bu ara kıymetli izleyicilerimiz, e, birçok sorularımız gelmektedir. Yalnız e, imkan ölçüsünde efendimize soracağız. Soramadıklarımızı başka programlarda inşallah soracağız. Şimdiden özür dileriz arkadaşlar da. Ben şöyle söyleyeyim. buyurun efendim. Ee, ne kadar soru gelirse gelsin mutlaka hepsini okuyup kontrol edeceğiz. Kardeşlerimizin sorusunu da, sorunu da ciddiye alıyoruz çünkü mutlaka bir vesileyle cevap vereceğiz. E, i̇ster kursat e, yolculuğuyla ilgili sorunlar olsun, ister söz hakkıyla ilgili olsun, mutlaka soruları toplayıp toparlayıp en azından e, cevap vermeye çalışacağız inşallah. i̇nşallah. Evet. Erhan Karakuş Denizli'den gönderiyor. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun. Amin. Efendimizi çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Yanından ayrıları iki gün oldu ama çok özledim demiş. Ne buyurdu Resul Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur. Biz de biraz daha ilave edelim. Özlemeyen ve özlenmeyen de hayır yoktur. Doğru. Evet efendim. Ee... Sinan Esen İzmir'den yazıyor efendim. Hocam iyi geceler. Benim sorum Adem aleyhisselam ve Hava annemizin ilk konuştukları dili sormuş. Arapça. Arapçadır. Evet. Gökhan çiftçi göndermiş. Selamun aleyküm. Öncelikle hocamıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı dile getirmek ve onu çok sevdiğimizi, daima onu dinlediğimizi Allah'ın onu başımızdan eksik etmemesini temenni ederek saygılarımızı ve sevgilerimizi dile getirseniz çok seviniriz demişler. Başarınız, başarılarınızın devamını diliyoruz. Saygılarla demişler efendim. Evet. Bir ben kardeşimizin sorusu var. Ölüm anının dehşetinden korkmak iman eksikliğinden mi kaynaklanıyor demiş efendim. Evet. İmanın eksikliğinden de. Belki e, bilmediğimizden dolayıdır. Bilgimizin eksikliğinden e, kaynaklanır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam imanı kaybeden biri ölürken cehennemlik biri ölürken sanki bir dikeni yünün içine koyup çekiyorsun. Nasıl ki yünü böyle o dikenler tutuyorsa aynı şekilde ruhda bedenden ayrılırken Zaten e, cehennemlik biri ölmek istemez. Dolayısıyla ruhunu teslim etmez. O bedenden çekilirken, sanki diken böyle yünün içinden çekilmiş olur ki, bu manevi bir şeydir. E, o ölüm anındaki şiddeti e, tarif etmek ya da anlamak mümkün değildir. Ama ölen biri eğer cennetlikse, Resulullah Efendimiz buyurdu yine aleyhissalatü vesselam, Tereyağından kıl çekilir gibi onu hiç bile etmez dedi. Allah ayet kerime de öyle buyuruyordu. Onlar ruhlarını güzellikle, iyilikle teslim ederler. Kolaylıkla melekler, onların resullerimiz onların ruhunu alır buyurdu. Cennetle müjdelenmiş. Rabbim seni cennetle müjdeliyor demiş. Artık onun bir endişesi olmadığı için rahatlıkla cennete gitmek için teslim olur. Öteki cehennemle müjdelendiği için o zorluğu yaşar. O son andaki ölümün, ruhun bedenden ayrıştaki o şiddeti yaşar. Müminin korkması, ölüm anından korkması doğru değildir Bu çok kolay olur müminler için. Ama hesabın endişesini taşımalıdır. İmanı kurtarma endişesi taşımalıdır. Acaba bu imanımı kurtarabilir miyim, kurtaramaz mıyım? Onun için söylüyoruz, bütün ameller imanı kemara erdirmek içindir. Amelsiz imanın kurtulması mümkün müdür? Bu da mümkün değildir. Sadece e, iman vardır, eğer amel onu desteklememişse, onu büyütmemişse, güçlendirmemişse, son nefeste birçok sıkıntı yaşar, e, onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Şeytan o anda öyle heyleleri yapar ki eğer imanı güçlü değilse bütünüyle Allah'a tevekkül etmiyorsa güvenmiyorsa şeytanın hilesine tuzağına düşebilir, düşer. Evet. Efendim bir mesajla devam edeyim isterseniz. Sedat Tekin göndermiş. Bazı alimler bazı alimler hakkında reddiye veriyor demiş. Alimin reddiye verme hakkı var mı? Benim söylediğimi söylemiyor, düşündüğümü düşünmüyor diye o kişiye diye verme hakkı doğru mu? Ve diye kime ve neye göre veriliyor diye sormuş efendim. Evet. Allah'ın dininin kitabı Kur'an'dır. Dolayısıyla hiçbir mümin Allah'ın ayetleri üzerinde tartışmaz. Allah'a el-Kerim'e de öyle buyurdu. Ayetler tartışma konusu olmaz. Ne yapar? İman eder. Ya iman eder ya da inkar eder. Eğer tartışma konusu herhangi bir ayeti anlamak için yapılıyorsa bunun adına mezhep denebilir, meşrep denebilir, iştihad denebilir. Bu konular yani ne mezhep ne mesrep din değildir. Allah'ın vahyi değildir. Allah'ın vahyini İslam dinini anlamak içindir. Bu konuda da böyle rediye kim kimi reddediyor? Kim kimi reddedebilme hakkına sahiptir. Herkes Allah'ın huludur. Eğer bir konuda iştihad edebilecek durumdaysa o onu da eder onun iştihadını ister kabul eder, ister etmezsin. Ya da onun iştihadını kabul etmez, bir başkasının iştihadını kabul edersin. Ee, onun için mezhepler, meşrepler din değildir. Dini anlamak içindir. Biri bir türlü anlamış, öteki daha farklı anlıyor. Bu konuda birbirlerini reddetmeleri, mümin ya da Müslüman olarak kabul etmemeleri, bütünüyle ya da e, bu fikir yanlıştır demeleri doğru değildir. Mezheplerde de mesela böyle farklılık vardır. Ne diyoruz? Hak mezhepler diyoruz. Biri tekini aslında reddetmiyor. Bence sanki bu böyle daha doğru görünüyor demişlerdir. Bence böylesi takvaya daha yakındır demişlerdir. Böyle yaparsak daha güzel kazanırız demişlerdir. E, İçtihad etmişlerdir. O dinde değildir. İştihad etmiş. Dini anlamak için veya ibadeti yerine getirirken bir takım kurallarda iştihad etmişlerdir. Bunlar dinde evidir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa Allah'ın kitabını, Kur'an'ı kabul ediyorsa Resulünü kabul ediyorsa tabi oluyorsa bu durumda bırakın iştihad olsun. Onu Allah serbest bırakmış. Hiç kimse kimseyi reddet edemez reddiye veremez. Yani böyle bir hakka sahip deyilir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Örnek verelim. Mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelse, hangi cemaate gider, hangi arime gider, hangi mezhebe gider, hiçbirine ne? Ne diyecek? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler gelsin diyecek. Hep beraber Allah'ın kitabına Uyacağız. Resulüne de tabi olacağız. Eğer derdimiz Allah'ın rızası olursa Allah bize yolu gösterir. Tartışanlar, kavga edenler, birbirlerini tekfir edenler, küfürle itham edenler, nifakla itham edenler Allah'a karşı samimi olmayanlardır. Allah'ı bilmeyenler, anlamayanlar, tanımayanlardır. Bu yanlış. Böze düştü. Hiç kimse kim kimin Allah'a daha yakın olduğunu bilemez, bunu anlayamaz. Onu bir tek Allah bilir. Onun hakkındaki hükmü de Allah verir. Bize düşen nedir? Her birimize düşen Allah'a itaat etmektir, Resulüne tabi olmaktır. O vahiden, Allah'ın gönderdiği vahiden kana kana içmektir, onunla dirilmektir. Onunla nur olmaktır. Onunla Allah'ın vahyi Kur'an olmaya çalışmaktır. Allah'ı sevmektir. Allah için sevmektir. Allah'ın yolunda yürümektir. Derdimiz bu olmalıdır. Başkalarının hesabını görmek değildir. Birilerini tekfir etmek değildir. Reddiye vermek değildir. İşimiz bu değil. İşimiz nedir? Allah'a kulluk. Ötekileri için hakkı hakikati bize göre anladığımız kadarıyla hakkı hakikati ortaya koyarız. Tercih O'nundur. O'nun hesabı da Allah'a göredir, bize göre değil. Eğer biz onların hesabını görürsek ne olur? Kendimizi Allah'ın yerine koymuş, hükmü ben veririm demişizdir. Dolayısıyla Allah'a kendimizi, kendi nefsimizi, ilmimizi, bilgimizi Allah'a şirk koşmuş oluruz. Bunun Allah'a karşı edepli olması gerekir, haddini aşmaması gerekir, yani nefsini, ilmini, aklını Allah'a şirk koşmaması gerekir. İşittik ve itaat ettik demesi gerekir. Yolu yürürken aynı zamanda öğretir, hakkı, sabri, rahmeti tavsiye edebilir, anladığı kadarıyla. Evet, evet efendim. Geç kısa bir ara vereceğiz biraz sonra efendim. Yalnız Olur. bir soru daha sorabilir miyiz efendim? Buyur. Efendim Mesut Opting göndermiş. Allah'ın selamı hepinizin ve değerli hocamızın üzerine olsun. Bizim iki sorumuz var. Birincisi, Hz. İsa aleyhisselam neden evlenmemiştir? Bunun hikmeti nedir? İkincisi ise, kişinin evlenmeyip kendini Allah yoluna adaması ne kadar doğrudur? Hocamızı Allah için seviyoruz. Teşekkürler demişler evet. hala. Hz. İsa aleyhisselam 33 yaşında vefat etmiş. Allah uğurlu e, katına almıştır. 33 yaşında. Evlenmeye fırsat bulamamıştır. Bütün o hayatı davet ederken hep e, sıkıntılar içinde, hep e, saldırılar da geçmiştir. Evlenme imkanı bulamadığı içindir. Bunu böyle e, anlamak gerekiyor. E, elbette ki bunun ötesinde de e, bir şeyler vardır. E, ama ümmet bunu böyle bildiği için buna fazlasını söylemek belki doğru değildir. Çünkü bu bize fayda ya da zarar vermediği için e, bu böyle anlaşılmışsa böyle kalsın. Herhangi birinin kendini ibadete verip evlenmemesi doğru mudur? Kesinlikle hayır. Örnek, ölçü bizim için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır, evlenmiştir. Dolayısıyla tekrar tekrar evlenmiştir biliyorsunuz zaten. Ee, yoksa böyle ruhban hayatı yaşamak, e, Hristiyanların yaptığı ama gereğini de Allah öyle buydu ayet-i kerimede Rahmanlığı onlar, biz onlara farz kılmadık. Onlar kendileri bunu çıkardılar, ibadet yapacağız dediler, buna da gereği gibi uymadılar dedi. Biri eğer böyle yapmaya çalışırsan ne olur? Ee, kazanırım derken kaybeder. Gereğini yapamaz, yerine getiremez. Ee, ve bu Resulullah Efendimiz'e kendi peygamberine uymadığını, tabi olmadığını göstermiş olur ki sanki ben ondan daha iyi, daha güzel yaparım anasına gelir ama öyle insanlar var ki böyle bir imkanı yoktur, böyle bir fırsatı yoktur, olmamıştır. Onlar için de... E, yanlış yaptı demek doğru değildir. Herkes hesabını Allah'a verir. Kur bir şeyi yaparken Allah'a göre hesap yapmalıdır. Rabbim bana sorarsa kur'un bunu niye böyle yaptın dediğinde eğer verecek cevabımız varsa o cevabı verecek yüzümüz varsa sorun değildir. Bizim başkasının hesabını görmemiz de doğru değildir. Evet. Efendim teşekkürler. Kısa bir ara veriyorum isterseniz. Allah Sevgili izleyicilerimiz Kısa bir aradan sonra inşallah birlikteyiz.